1005 numaralı konu, Hz. Peygamberin, oğlu İbrahim'in ölümüne sabretmesi, Hazreti Peygamberin oğlu İbrahim can çekişirken ben de oradaydım, Hazreti Peygamberin gözleri yaşardı ve, göz yaşarır, kalp üzülür, ancak Rabbimizin hoşlanmadığı bir şey ağzımızdan çıkmaz, Allah'a yemin ederim ki, ey İbrahim, senin için çok üzgünüz, dedi.